İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhabalar İzel Bey, Günaydın. Günaydın Özdeş. Geldiniz. Herkese. Evet, bu hafta e, karikatürlerimizde neler var? Valla bu hafta e, ben karikatür yolculuğumuza denizden başlayalım diyorum. Tamam. Ve ilk durak olarak da Tunus'u e, seçtim. Geçen hafta e, Mısır'dan Mal Malta'ya 750 ton dizel e, yakıt taşıyormuş. Sero adlı bir tanker. Ve Tunus'un güneydoğu kıyılarındaki Gabes Körfezi'nde de batmış bu tanker. Evet. evet e, karikatürü de Tunuslu karikatürcü e, dostumuz Nadia Kiari çizdi. Hani e, Tunus'taki o Arap bağrından bu yana biliyorsun siyasi karikatürlerinde hep kedileri kullanıyor. Evet. sıkça karikatürlerine başvurduk programda da. imza olarak da kedisinin adını Willis yani Tunuslu Willis yani Willis from Tunis e, imzasını kullanıyordu. Başlarda kimliğini de açık etmemişti fakat daha sonra Kimliğini daha açık etti. Kendisi bir e, duvar e, grafiti sanatçısı aynı zamanda Nadia. E, şimdi bakalım bu kapsamlı karikatürde neler var? E, öncelikle karikatüre attığı başlıkla bütün endi endişelerimizi gideriyor. Daha doğrusu Tunuslu e, okurlarının endişelerini gideriyor. E, rahatlatıyor onları. E, GABES açıklarında batan petrol tankeri demiş. İki nokta. Yetkililer güven veriyor. <gülüyor> evet, e, tam, şimdi, tam, tam da ama böyle açıklamalar geldi zaten. Kesinlikle. E, zaten bu yetkililer e, böyle açıklamalar yapmaları için seçiliyorlar, e, yetkilendiriliyorlar evet, da daha doğrusu. Bizli paniğe sevk etmemek için. Kesinlikle, evet. Çay bile içeriz bizim. Evet. evet. Her e, şey yolunda diyorlar. Yani. Yolunda. Şimdi e, bu karikatürde Tunus sah sahil şeridini görüyoruz, e, belki o Gabes e, körfezini. Ee, gerçekten de bir yetkili ki kedi tabi e, hep kedileri çiziyor e, gazetecilerin gazeteci ordusunun onlar da kedilerden müteşekkir karşısına geçmiş kollarını açarak açık denizde bakan e, batan e, tankerin o su yüzündeki e, görünen hala görünen direğini gösteriyor karikatın en sağında e, tankerin durumu tehlike az etmiyor diyor teşhis pozitif <gülüyor> Yani pozitif iyi anlamda, COVID anlamında değil. <gülüyor> Şimdi e, ancak Nadia'nın bir haritaya benzettiği karikatüründe bir takım notlar düştüğünü de görüyoruz. Sahil şeridinden şöyle içeri doğru baktığımızda e, en solda, karikatürün en solunda bazı binalar ve bacalar görülüyor. Ben orayı bilmiyorum Tamam mı? Şimdi muhtemelen orada fabrikalar ve tesisler var. Bir takım e, e, sınayi tesis, tesisler var. Bu bacalardan da doğal olarak dumanlar yükseliyor tabii. Kara ya da gri değil değil mi? Bu renkli duman bunlar. Evet, Öyle değil mi? Evet. Evet. Şimdi e, dumanların üzerinde ise Nadia'nın e, almış olduğu bazı notlar, daha doğrusu yazmış olduğu notlar var. İnce partiküller demiş bir kısmına. Bir kısmına hidrojen florür demiş. Kükürt oksit Fosforik asit, amonyak. E bunlar sadece havada olanlar. Bir de e, karada tel örgülerle çevrilmiş bu fabrika binalarının dışında e, o ağaçların, e, palmiy var bunlar herhalde, boyunlarının iyice bükmüş olduklarını da fark ediyoruz. Şimdi kimya, Tunuslu Kimyacılar Grubu diye bir tabela var. Tabelanın altında ise kimsecikler yok. Onlar herhalde... Toprağın altında mı çalışıyorlar? Ne demek istemiş ee, Nadia bilmiyorum ama e, buna karşın o bölgeden e, denize boşalan dört tane geniş boru görüyoruz. E, o mantıkadan çıkıyor bu borular ve fosfojips demiş bu borulara Nadia. Baktım ben inşaat sektöründe kullanılan ve fosforik asit üretiminde ortaya çıkan bir yan ürünmüş fosfojips. E, fosfo, fosforik asit üreticileri bu yan ürünü atık olarak depoluyorlarmış. Herhalde demek ki depoladıktan sonra da böyle borularla e, derin denizle şarj yapıyorlardı <gülüyor> Evet, Derin denize kesinlikle. kesinlikle. <gülüyor> Bunun sonucunda ne oluyor o denizde? E, onu da yazmış. Ondan da bizi mahrum kılmamış e, Nadia Chieri. E, denizde e, çeşit çeşit lekeler görüyoruz. İşte üstlerine ne olduklarını yazmış. Flor, çinko, radyum, Civa, demir, kadniyum, uranyum, kimyam zayıftı ne olduğunu bilmediğim molibden bütün bunlar karışıyor deniz sularına. Yani batmış olan petrol tankeriden denize yayılan yakıtın bütün bu kimyasal maddeler karşısında hiçbir önemi kalmıyor demiş Kiari. Yetkililer haklı, tehlike yok. Hatta belki o yakıt bunları ne bileyim... ...etkisiz hale getiriyor mu dersiniz? <gülüyor> yani birlikte güzel bir ağır metal çeşitliliği yaratabilirler en azından. Süper, süper. Kimyasal çeşitlilik diyorsunuz, biyolo biyolojik çeşitliliğe karşı. Artık orada bir biyolojiden söz edemeyiz zaten. Tamamen kimyasal bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. Peki hala hazır denizdeyiz, denize açıldık... Dostumuz Beysun'a da bir selam göstererek e, göndererek, daha biraz daha kalalım diyorum. Geçtiğimiz cuma 22 Nisan dünya günüydü. E, herhalde söz etme fırsatını bulamamışsınızdır. 23-24 Nisan falan o kadar e, yoğundu ki. E, fakat çok az günü... sadece hatırlatabildik de eylemlerin Hı. olduğundan bahsedip. Umarız evet. biz bir sonraki yarım saatte biraz daha bahsedeceğiz. Şimdi tabii iklim değişikliği ve çevre gibi konularda konulara dikkat çekmek için e, elbette çeşitli etkinler falan e, etkinlikler düzenlenmişti ve dünya çapında da kutlanmıştı o gün. E, pek çok da yazı çıkıyor genelde bugün yani 22 Nisan'da ve çok sayıda da karikatür e, yayınlanıyor bu şekilde de herkes e, rahat diyor ve konuda kapanıyor. Her neyse, ben bu çok sayıdaki karikatürün içinden Boligan'ın bir karikatürünü çok sevdim. Onu anlatmak istiyorum. Böyle uzun yatay fakat uzunca bir karikatür. Küba aslında Meksikalı karikatürcü Angel Boligan, Meksika'da yayınlanan Opinion dergisi için, ya yani Opinion dergisi için çok uzun ve ince boyutlarda bir karikatür çizmiş. Boligan'ın karikatürün isim kaynağı ise tanıdığımız bildiğimiz bir kahraman küçük prens. Fakat bu kez küçük prensimizin yerinde bir penguen yer almış. Boynunda o bildiğimiz rüzgarla birlikte uçuşan at, atkısı önünde de bir farusun içinde muhafaza ettiği değerli çiçeğiyle bu penguenimiz, penguen küçük prensimiz küçük bir gezegen yerine Küçük bir buz kitlesinin üzerinde ayakta duruyor. Önünde ise parçalanmış, sonsuza dek uzayıp giden e, küçücük e, buz parçacıkları. Penguin Prens üzgün. Hatta o kadar üzgün ki e, dikkat ederseniz gözünden kocaman bir damla e, gözyaşı süzülüyor. E, küresel ısınma yüzünden vahşi yaşam küçük buz gezegenlerinde sınırlanıyor diye belirtmiş boligan. Bu karikatürün e, altında. E, hatırlatayım iklim krizinin etkileri üzerine yapılan yeni araştırmada ki siz de çok şaşırt ettiniz bundan. Antarktika'daki deniz buzu seviyesinin en, yani tarihi en düşük seviyesinde olduğu evet. tespit edilmiş. 70'lerin sonlarından bu yana her yıl %1 oranında artış gösteren o deniz buzu ilk kez 2 milyon kilometre karenin altında. Ölçülmüş. Bir daha e, hatırlattık. Penguen'imiz de bunu ağlıyor anlaşılan. Evet. Penguen çaresiz. Evet ben, <gülüyor> doğru. Çok kullanıldı biliyorsunuz. Penguen figürü ve... E... Beyaz ayı, kutup ayısı figürleri. Peki bu Artık... fanustaki çiçeğin sembolik bir anlatımı var mı yoksa? O çiçek e, tabii var. Yani Küçük Prens'in, küçük prensin. E, gez, gezegen, gezegen, gezegeninde bulup korumaya aldığı bir, tamam. fanusun içinde korumaya aldığı e, çok metaforik anlatımlar vardır Küçük Prens'in içinde. E, bu da anlardan bir tanesidir. E, epey e, söz geçer e, kitapta. Evet, e, deniz yolculuğumuzu sürdürelim ve Beysun Gökçin'i çatlatmaya devam edelim isterseniz. Şimdi büyükçe fakat oldukça tuhaf bir tekmedeyiz. E, Brezilyalı karikatürcü Carlos Amorim, e, o çizmiş bu karikatürü. Peter Pan romanındayız şimdi, Küçük Prens'ten Peter Pan romanına. E, Neverland, var olmayan ülkedeki e, korsan gemisine geçtik. Ee, onu da hatırlatayım kaptan kanca böyle e, mahkumları e, böyle sucuk gibi bağlarlar ve e, gemiden dışarı sarkıttıkları bir e, lefayla e, bir tahta ile e, tehdit ederek kılıçla böyle denize itelerlerdi. Dışarıda da bekleyen bir timsah vardır e, genelde. Neyse bütün hikayeyi anlatmayayım şimdi. Evet. Burada kaptan kanca elindeki kılıcıyla yine sucuk gibi bağlanmış tutsağını tehdit ederek, iteleyerek geminin dışına doğru o kalastan denize atmaya çalışıyor, denize e, itmeye çalışıyor. Tabii denizde de bu kez timsah yerine kurbanı yemek için bekleşen bir sürü köpek balığı var ki o daha normal, daha doğal. E, bu dilerseniz Amorim'in karikatüründeki e, bu teşbih e, benzetmeleri yerli yerine oturtalım. Korsan teknemiz aslında Büyük Britanya Adası'nı temsil ediyor. Kaptan Kanca ise kafasındaki beyaz Peru ve siyah cübbesiyle tipik bir İngiliz yargıcı. Geriye kaldı köpek balıklarına yem olmak üzere olan tutsan kimliği değil mi? Evet. Onu da herkes tahmin etmiştir herhalde karikatürü görmeyenler bile. Julian Assange. Yaşlanmış ama. E, öyle öyle olmuş. öyle olmuş. İçeride geçirdiği <gülüyor> yani, dönemlerden sonra. Bire, biraz da karikatürcünün hınzırlığı diyelim. Herkesi yaşlandırmayı severler kendileri hariç. E, nedense <gülüyor> karikatürcüler kendilerini çizdikleri zaman böyle kendileri hala çocuk halleriyle falan çizerler. Genç Tabii şeye öyle en mi? yakışıklı Çizlikleri halleri. <gülüyor> Öyledir. Dikkat edin ben dahil. Hep öyle yaparız. <gülüyor> <gülüyor> e, evet... E, Birleşik Krallık'ta 3 yıl tutukluk alan Wikileaks'in kurucusu Assange casusluk e, suçlamasıyla yargılanacağı Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeye bir adım daha yaklaştı. Yani kalasın ucuna yaklaştı. Ee, evet, top İçişleri Bakanlığı'nda yani. Top evet e, İçişleri Bakanı Briti Patel'in e, kararı bekleniyor şimdi. Fakat evet. e, Assange'in avukatları da galiba... İade kararı onaylanırsa konuyu yüksek mahkemeye taşıyacaklarmış. Hala öyle bir şans var. Evet. Yoksa bu bir idam fermanı gibi bir şey oluyor. Köpek balıkları bekliyor aşağıda. Evet Amerika'ya iadesine onay verdi mahkeme geçtiğimiz evet. haftaki kararıyla. Şimdi bahsettiğiniz süreç işleyecek. Hı hı. Daha güzel şeylerden konuşalım, karaya çıkalım artık. Denizden yorulduysak, var var var var. var mı güzel Bundan sonraki karikatürlerimizin konusu Avrupa ne konuşuyor? Mesela Fransa. Ee, Fransa tabii ki seçimi konuştu bütün hafta boyunca ee, sonuçta. Tahmin edildiği gibi çıktı ama ortada hafife alınmaması gereken e, çok acı bir gerçek var. Aşırı sağ Fransa'da gerçekten büyük bir yükselişte. Yani Macron'un %58,5'ına karşılık Le Pen'in 41,5'u beni korkutuyor. Yani evet. e, Fransız seçmenin e, aşırı sağ ile liberal sağ arasında bocalaması yani gerçekten başlıca bir karikatür konusuydu. Tabii her, herkes 2002 seçimleriyle kıyaslıyor. Nereden nereye geldik diye. İlk kez Baba Le Pen'in İkinci tura kaldığı seçimlerde, Chirac yine böyle bir merkez sağcı figür, hiç solun olmadığı bir başkanlık seçiminde muazzam bir birleşme vardı Chirac etrafında yüzde 80 ne seçiliyordu evet. ama buna rağmen bir de hem Chirac hem Lopene karşı işte yüz binlerce kişilik eylemler gerçekleşiyordu Fransa'da sağa karşı. Şimdi öyle olmadı. Şimdi sevgili Özlem, sevgili Özlem yıllar önce kırımdan sağ kurtular ve Fransa'da kendisini kurtaran, kurtarmış olan bir Fransız direnişçisiyle evlenen bir büyük halam vardı benim. Sözleri hep kulağımdadır. Babası, yani Le Pen'in babasını kastederek günün birinde bu ülkeye bir Hitler gelecek demişti bana. Yani umarım ben o günleri görmeyeceğim demişti. Toprağı bol olsun göremedi gerçekten. Fakat e, hep o sözleri kulağımda çınlar. Evet. Hep korkuyordu, hep korkmuştu. Evet. Benim de hatırladığım evet. yine 2000'li yılların başında içinde bu direnişçilerden olan Lüsev de olduğu yüzden fazla Aydın'ın bir uyarı mesajı yayınlandığı ve işte Fransa'da ırkçılığın giderek yükseleceğine dair bir bildiri hatırlıyorum ki aynı yani söyledikleri şekilde ilerledi süreç. Doğrudur. Evet, fakat e, yine geçen hafta liberasyon gazetesinde, Fransa'nın e, o ünlü Libe gazetesinde yayınlanan e, karikatürcü Coco'nun, e, Corinne Ray e, isimli e, karikatürcünün karikatürü farklı bir eleştiri geçir, getirdi e, Marine e. Yani diğer bütün e, yayınlanmış olan, Macron yanlısı diyemeyeceğim çünkü hakikaten ikilem içindeydiler. Ne Macron ne Le Pen ama çaresiz işte. E, bu e, Coco'nun karikatürünün başlığı e, Marine Le Pen ve Türban. E, i̇ki kareli bir e, karikatür bu. Karikatürün birinci karesinde birbirlerinden uzakta duran türbanlı iki kadının e, aralarından geçmeye çalışıyor Le Pen. Fakat her nasılsa iki kadının birbirine bağlı olan ve yerde e, sarkan bir şekilde hani o ip atlatan kızlar, e, kızlar kızlar demeyeyim ip atlatan çocukların böyle yaptıkları gibi e, birbirine bağlı o türbanların e, arasından geçmeye çalışırken löpen takılarak kafa üstü yere çakılıyor. Bunu görürüz plaf diye korkunçla bir ses çıkartıyor yüzüstü e, yere kapanıyor. İkinci karede ise bu kez e, löpen ön planda Yarı baygın, gözler kayık, e, kafa sargılar içinde, yüzü gözü şiş, dişleri de kırılmış. Tam bir kazazede e, türbanlı kadınlar ise kenara çekilmişler, ona el sallıyorlar. Salamu Aleyküm diyorlar gülümseyerek. E, ne kadar etkisi olmuştur e, oylarının daha fazla yükselmemesini bilemeyeceğim. Yani türban konusunda ettiği sözler mi sanmıyorum, e, tehlike geçti mi onu biraz önce konuştuğumuz gibi hiç hiç hiç ama hiç sanmıyorum Göreceğiz. Evet. sol olmayınca ne yapsın sağ <gülüyor> yani biz de işte çok farksız değiliz evet <gülüyor> ne, bir bizden konuşma. yok bizimle hiç ilgisi yok yapma <gülüyor> peki o zaman sırada tam bir karamiza örneği var ee, bu e, karikatürün çizeri daha Kanada'dan geliyor Kanadalı Andre Philippe Cotter. Cotter'in karikatüründe yolunu kaybetmiş bir tankı bomboş bir arazinin ortasında, orta yerinde görüyoruz. Arka planda gerçi bazı yıkıntılar ve bu yıkıntılardan göğe doğru yükselen dumanlar falan var. Ama tankın bulunduğu yerde çorak, topraktan başka hiçbir şey yok. Tankı markası Z, onu unutmayalım, önemli bir ayrıntı. Yani bu bir Rus tankı e, boş arazide yolunu kaybetmiş diyorum. Çünkü tankı kullanan asker tankın üstündeki o kapağı açmış kafasını da dışarı çıkarmış. Yine o boş arazide önüne çıkan e, bir kadıncağızla çocuğuna soruyor. Mariupol buradan uzak mı? E, çocuk korkuyla anasının eteklerinin arkasında böyle gizlenmeye çalışıyor falan. Kadın ise askere sorusunu yanıtlıyor. Şehir merkezindesiniz. Sessizlik değil mi? Evet tamamen evet. yıkılmış. Evet. Kara mizah evet gerçek şu ki yani kentin büyük bölüm e, Rus bombardımanı ve e, sokak çatışmalarında yok edilmiş. Hakikaten fotoğrafları görüyoruz. E, Azak denizi limanını almak e, Rusya'nın en önemli savaş hedeflerinden birini oluşturuyordu. Öte yandan e, dünkü Odessa saldırısı e, o, o daha da korkunç hakikaten Zelenski'nin sözlerini do doğruluyor bir anlamda hmm. şöyle demişti hatırlatayım Odessa'da Mariupol olur mu? Evet olabilir Rus ordusunun binlerce tank ve zırhları var. Moldova'ya kadar koridor açacaklar demişti ve duracaklarına inanmıyorum diye de herkesi bu konuda uyarmıştı Zelenskiy. Hmm. Üç aylıkta bir bebek hatta o saldırıda hayatını kaybetti. Çok yazık. Evet, evet, evet. evet, daha ne acılar geçeni. Bu arada bu Azovstal fabrikasında ne olmuş acaba? Orada bekleyen, hala direnen askerler, 400 yaralı Ukrayna askeri falan vardı. Dün oraya ee, da saldırı başlamış. Evet. Rusya orayı da vurmaya başladı. Haberi vardı Guardian gazetesinin özetinde, günün özetinde. Aslında bir yandan Putin açıklama yapmıştı. E, fabrikaya saldırmanın anlamı yok. Zaten biz orayı çevreleyeceğiz. İşte susuzluk, gıdasızlık vesaire teslim olmak durumunda kalacaklar diyordu. Ee, Zelenskiy ise eğer oradaki askerlerimiz öldürülürse işte masadan kalkarız. Barış görüşmesi olmaz diyordu. Ama saldırı da e, başlatılmış bir yandan. Evet. Peki bu durum karşısında Avrupa ne yapıyor? Ee, sıradaki karikatür bu kez Letonyalı bir karikatürist. Gladys Shluka'dan. E, geliyor. E, Glatis karikatüründe e, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin resmi devlet armasını görüyoruz. Başrol'de bir arma var bu kez. E, zaten o sarı forun üzerindeki siyah kartal figürünün dışında karikatürde başka da hiçbir şey yok. Tek farklı e, anmadaki o e, sert bakışlı kartalın tam boyun hizasından bu kez kalınca bir boru geçiyor kravat gibi böyle. Ve bu boru kartalın boğazına dolanıyor. Dolanmış. Öylesine dolanmış ki kartal e, nefes almakta e, güçlük çekiyor. Bayağı güçlük çekiyor. Gözleri yuvalarından fırlamış sanki. Ve e, son bir gayretle açık kanatlarının ucuyla e, bu borunun boynunu e, daha fazla sıkmasını ek, e, önlemeye çalışıyor. Fakat boru Boynunu sıktıkça sıkıyor falan. E, bu borunun ne olduğu hakkında e, bizi bilgi sahibi kılıyor tabii Latishulka karikatürist. Zira borunun üzerinde kırmızı bir bana var, bir de Rusya bayrağı var. E, ben olsam e, üzerine bir de Gazprom logosunu oturtmuştum bu borunun. Ama o yazı koymamayı yelemiş e, Letonyalı sanatçı. Saygı duyuyorum. Onun yerine karikatürün altına küçük bir açıklama e, yazmış. Şöyle diyor. Uzmanlar Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatını ne kadar çabuk kesebileceği ve Putin'in Ukrayna'yı işgalini finanse etmeyi ne kadar hızlı durdurabileceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Böylesi bir hamle Avrupa'nın en büyük ekonomisini ne kadar savunmasız bırakabilir? Almanya, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus enerjisine olan bağımlılığını kesmesi için yoğun baskı altında kalmaya devam ediyor. Evet, e, böyle bir yorumu var. E, Letonyalı Luka'nın. hatırlatayım. Ben e, aybaşı itibariyle Baltık ülkeleri e, galiba Letonya, Litvanya ve Estonya e, Rus gazını tamamen e, almayı e, kestiklerini duyurmuşlardı. E, iki gaz. Evet, ama onun yerine hangi ülkeler devletlerinden alacaklar? Tabi e, gazsız yapılmaz. <gülüyor> <gülüyor> gazsız yapılmaz. Olmadı kömür çıkarız. Evet, bir de tabi onlar da. Evet. Kömür şey, evet daha meşakkatli. Neyse bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim o benim alıma girmiyor. Bu teknik konular. Peki şimdi e, çok enteresan anlatacağım karikatürün çizeri bir Türk kızımız. E, ancak e, karikatür meraklının bu çizerimizin adını bildiklerini pek zannetmiyorum. Yani bilen varsa da daha önce kazanmış olduğu e, ödülleri. Bazı ödülleri uluslararası üstelik hatırladıklarından olacak. Bu karikatürcümüzün adı İrem Eroğlu. Kendisi henüz 14 yaşında bir ortaokul öğrencisi. Başarılı bir öğrenci. Evet. Karikatürcü Musa Gümüş'ün atölyesinde yetişmiş. Geçen hafta Atilla Atlı adındaki bir dinleyicimiz beni uyardı. Ve İrem, in, İrem Eroğlu'nun Instagram sayfasındaki son... İki karikatürünü öyle gördüm ve hayran kaldım. Gerçekten hayran kaldım. Bunlar yurt dışında bile yani büyük gazetelerde yayınlanabilecek düzeyde karikatürler. Bir evet, tanesini şimdi... aklımdan geçmez. 14 yaşında değil mi? değil mi? Değil mi? Değil evet, mi? Şimdi ben bir tanesini dinleyicilerimize attarmak istiyorum. Fakat diğerinin de ilk fırsatta sizlerle paylaşacağım çünkü o da daha uzun süre gündemde kalacak gibi. O da. E... Anlatacağım karikatürde İrem'in karikatüründe bir sehpanın başında satranç oynayan iki kişi var. İki yetişkin erkek soldaki Rusya'yı sağdaki ise Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ediyor. Onlara bu bilgileri yaka kartlarındaki bayraklardan alıyoruz. Tiplemelerle hiç uğraşmamış İrem. Hiç kafa yormamış. İkisi de yumurta kafalı. Kaş göz, ağız falan yok suratlarda. Sadece uzun bir burun ve biraz da saç ekmiş tepelerine. Yani... Aynılar neredeyse? Işte. Sadece bayraklar evet. var zaten. Yani Hepiniz birbirimize benziyoruz evet. zaten. Yani fark nerede? Ee, bir anlamda da İrem kendi özgün tiplemelerini yaratmış oldu. Ee, şimdi gelelim bu karikatürün püf noktalarına yani verilen mesajlara. Bir kere bu iki santrantçının oyun tahtasında yer alan piyonlar Bildiğimiz normal santraç e, programları falan değil. Üzerlerinde e, nükleer simgesi bulunan bir takım füzeler ve e, uydularla falan oynuyorlar e, santraçı bu insanlar. Buraya kadar normal, çizim tekniği ne kadar başarılı olursa olsun bu ve benzer unsurlar karikatürlerde çokça kullanılmıştır. Fakat bu karikatürde başka bir unsur var ki o muazzam bir farklılık getiriyor. Adamların üzerinde oturdukları taburelerin ayaklarına dikkatle baktığınız zaman bu ayakların aslında birbirlerinin üzerlerine tırmanmış, birbirinin üstüne tırmanmış e, bir takım insancıklardan oluştuğunu fark ediyoruz. Ve e, her ne kadar suratları tıpkı üstteki santranç oyuncuları gibi yumurta şeklinde de bomboşsa da e, giyim ve kuşamlarından bu insancıkların çeşitli sosyal sınıflara mensup oldukları da anlaşılıyor. E, ve bunların tek yaptıkları birbirlerinin sırtlarına tırmanarak e, nükleer roketlerle satranç oynayan iki kişinin rahatça taburelerinde oturmalarını sağlamak. Bakın 14 yaşındaki genç kızımız İrem Eroğlu, nasıl görüyor dünyamızı. Ben Hı. bu karikatürü için tutluyorum kendisini. Müthiş bir gönderme gerçekten. İki Değil ülkenin mi? de iki dev ülkenin de kendi halklarının üzerinde oturduğunu aslında çok güzel bir kendi halkları böyle... mı sadece acaba? <gülüyor> ya da evet. Ee, yani... Aklıma şey geldi bu 19. yüzyıl karikatürlerinde olur ya kapitalizmin piramidi. En altta ha, evet. i̇şte bir, işçiler bir vesaire. Bir şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun böyle modern bir versiyonu gibi yani. Evet. Evet. Aslında evet. Bir takım bir e... takım Yeni unsurlar eklenmiş, modern bir versiyonu fakat çizim tekniği olarak da çok başarılı bir karikatür. Hele 14 yaşında bir e, genç kızdan gelince bence e, yani kimse bunun e, o yaşta bir insan tarafından yapıldığını çizildiğini anlayamaz. E, mümkün değil. Peki, e, yüreklerinize su, su serpeceğim şimdi. Hepiniz ferahlayacaksınız. Meğer yalnız değilmişiz, meğer bizden beterleri varmışız falan. E, varmış dedirtecek bir karikatür var sırada. Ben bu karikatürü görür görmez çok şaşırdım. E, İsviçre'de meşhur bir karikatürcü Alex Balaman e, acaba Türkiye'ye mi gelmişti haberimiz olmadı falan diye düşündüm. Çünkü Balaman'ın karikatüründe bir zincir marketin dışarıdan görüntüsü var. Ee, bu bu market zinciri ülkemizde çok yaygın. Hemen her köşede evli ufaklı dükkanları var. Beş meylesi, üç meylesi, meylesi, ne meylesi, neyse işte bakkal kadar küçük olanları var. Hemen her yerdeler. İşte bu marketten çıkmakta olan bir müşteriyi görüyoruz Alex'in karikatüründe. Ve bu müşteri de aslında son derece tanıdık bir Sima bizim için. Değil mi? Özlem tanıdın mı sen de? Bir yerlerden hatırlıyorum sanırım. <gülüyor> yani o kas, kaslı vücudunu saran mavi taytın üzerine kırmızı bir don geçirmiş. Bir de yine rüzgarda havalanan pelerin e, takmış bu kişi. Tabii ki çok iyi bildiğimiz kahraman e, Superman Başka kimse değil. Ancak <gülüyor> evet. her nedense e, perişanları oynuyor Superman bu karikatürde. Pelerin yırtık pırtık yamalar içinde, mavi tayt da öyle. Ayakkabılar ise Korkunç daha da kötü. Bir tanesinin tabanı tamamen sökülmüş. Değil mi? Topuk dışarıda. E, diğerinin altında ise koca bir delik var. aklı başka şeyler gidiyor. Neyse. E, Süpermen'in o küçücük alışveriş sepetinde ise sadece kokmuş, bayatlamış bir balık var. Bunu alabilmiş. Kokmuş bir balık alabilmiş marketten. E, demek durumumuz hakikaten dışarıdan bakıldığında gerçekten yürek paralayıcı. Diyordum ki... E, Merse, Bir de baktım Alex Balaman İsviçre'nin Liberte gazetesinde yayınlanan bu karikatüründe şöyle bir not düşmüş. Satın alma süper gücümüzün sonuna doğru. Mer. İsviçre'nin süper satın alma güçlerini kaybetmelerinden vuruyormuş bu karikatürü. Yani evet. bizimle bir ilgisi yokmuş. Rahatladınız mı? Hemen an... sabah gazetesini <gülüyor> alabilirler bunu. <gülüyor> bu <karikatürü. gülüyor> Bakın Avrupa'da da enflasyon, yoksulluk. Evet. Bir ferahladık bir ferahladık diye <gülüyor> sormayın gitsin. Bu arada İzel Bey e, saat 10'u geçti. bayağı bir O zaman bir o zaman hemen hemen çok affedersiniz. Şenem açıldı bir sabah. E, Sefer Selvi'nin bir karikatürüyle e, ben Alex Pallaman'a yanıt vermek istiyorum. E, Sefer bir Evren yayınlanan karikatüründe Kemal Kılıçdaroğlu'nu elinde mumu yanmakta olan bir fener ve Diyojen gibi çıplak e, bluzunu saran bir beyaz çarşafa bürünmüş bir vaziyette. Yalınayak sokaklarda hak arıyorum diye dolaşırken çizmiş. İsviçre'lerin terişan halde dolaşan süpermemleri varsa bizim de hak arayan biyojenimiz var diyerek noktalıyım programı. Keş, Çok keşke sokaklara diye. inse <gülüyor> böyle hak arası. Bilemeyeceğim. Evet. Bilemeyeceğim. Hemen yorumlarınızı alıyorum. Haftanın karikatürünü e, demokratik bir şekilde seçiyoruz. Evet. Yani Muhtemelen hepimizin aklına aynı kişi geliyordur diye düşünüyorum. İrem Eroğlu yani 14 yaşında müthiş bir karikatür çizmiş bence. Bilmem ne dersiniz? Aynı fikirdeyim. E, herhalde Feryal de orada e, odasında aynı fikirdedir. Ben de katılıyorum. E, harika, demokratik bir seçim oldu. Evet. Oy birliği. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Ben de. teşekkür ediyorum iyi yayınlar kolaylıklar diliyorum hoşça kalın.